My name is I'm from Benue in Nigeria. Ben Nijerya'nın Benue vilayetinden hey. Suzani Gomor. Cep telefonuma tüm sevdiğim şarkıları indirdim. İnternet sayesinde tabi. İnternet müziğe sahip olmanın en kolay yollarından biri. Benim adım İrfan Faysar, Kuala Lumpurluyum. Dinlediğim müziği çoğunlukla internetten ediniyorum. Benim adım Pedr Arafski. Varşova'da oturuyorum. Müziğimi internetten indiriyorum. Compact disk de alıyorum. İnternet müziğe ulaşmak için daha elverişli bir yol. Hem daha hızlı hem de bedava. Birbirlerinden kilometrelerce uzaklarda yaşayan dünya insanlarına birleştiren internetin ele geçirdiği ilk galelerden biri müzik oldu kuşkusuz. Peki, 21. yüzyılda müzik dünyasını asıl kim yönetiyor, kim şekillendiriyor? Büyük dörtlü diye anılan Sony, Universal, EMI ve Warner şirketleri mi? Piyasayı ellerinde tutan perakendeciler mi? Yeni teknoloji uzmanları mı? İnternet üzerinden müzik sağlayanlar mı? MP3 ve cep telefonu şebekeleri mi? Bu saydıklarımızın hepsi de müzik dünyasında dizginleri kendilerinin tuttuğunu savunuyor ama... Peki ya müziği yaratanlar, müzik severler, onlara biz dinleyicilere hiç söz hakkı düşmüyor mu? Bir Amerikalı tüketiciye kulak veriyoruz. Adım Ben Zayjack. Connecticut'lıyım. You know, Connecticut Ortalık promosyondan geçilmiyor, yani marketten bir şeker alana bedava müzik indirme olanağı da veriliyor. Artık parayla müzik satın almanın bir gereği kalmadı. Gelin bazı şaşırtıcı istatistiklere göz atalım. Dünya müzik piyasasının %70'i az önce sözünü ettiğimiz küresel müzik prodüksiyon şirketlerinin kontrolünde. Bütün o kendinizi kaybettiğiniz Coldplay, Britney Spears, Gorillaz da Paul McCartney CD'leri müzik piyasasının bu devlerince üretiliyor, piyasaya sunuluyor. Büyük dörtlü yalnızca ne tür müzik dinleyeceğimizi belirlemekle kalmıyor, radyo ve televizyon kanallarını kent ve sokak kültürünü de şekillendiriyor, etkiliyor. Ama bu uluslararası tekere isyan eden müzikseverler de yok değil. Müzikte yavaş yavaş değişim ya da en azından direniş sinyalleri alınıyor. İnternet, internetten yükleme, bireler arasında bilgisayar dosyası transferi, korsanlık, iPod yayını, internet radyolarının yanı sıra gençleşen bağımsız müzik yapım üretim sektörü ve yeni kuşak müzik yapımcıları. Bütün bu yeni alanlar, seçenekler müzik dünyasında güç dengelerini sarsıyor. Hatta hatta müzikseverlerin artık üstün konumda olduğunu düşünenler bile var. Dijital devrimin müzik dünyasını nasıl değiştirdiğini yedilediğimiz bu programda müzik dinleyicisinin ya da daha doğru değiştiği tüketicisinin günümüzde nasıl bağımsız ve egemen bir konuma geldiğini de araştırıyoruz. Bright Eyes'da Amerika Birleşik Devletleri'nde umulmadık bir başarı elde etmiş olan Saddle Creek müzik prodüksiyon şirketinin öyküsünü az sonra dinleyeceğiz ama önce İngiltere'den çıkan bir grubun nasıl ünlendiğine kulak verelim. The Editors, geçen ay bağımsız müzik prodüksiyon şirketi Kitchenware'den çıkardığı ilk CD'si The Backroom'la İngiliz pop listelerinde hemen ilk 20'ye girmişti. Grup bir anda üne kavuştu ama ilk kurulduğunda önde gelen müzik prodüksiyon şirketlerinin hiçbiri ilgilenmemişti onlarla. Hepsi de kapılarını grubun yüzüne kapatmıştı. Bunun üzerine grup adını Snowfield'dan Editors'a değiştirdi. Yaptığı müziği internet üzerinden müzikseverlere sundu ve İngiltere içinde büyük bir tura çıktı. Kısa bir sürede önemli boyutlarda bir kitleye kendisini sevdirdi editarız. Sonra ne oldu dersiniz? Müzik endüstrisinin büyük başları birden grupla ilgilenmeye başladı. <Gülüyor> Ama Editors şimdi o büyük markalara kulak alsmıyordu. Artık güçlü bir konumdaydılar ve kendi seçtikleri bir müzik prodüksiyon şirketiyle çalışmak istiyorlardı. Ve büyük isimlerden bir yerine bağımsız müzik prodüksiyon şirketlerinden Kitchenware'ı seçtiler. Editors'ın başarısında internetin ve hayranlarının rolü tartışma götürmez bir gerçek. Editors'ın baş solisti Tom Smith'e, internetin ve kendileri için kurmuş oldukları sitenin grubun gelişmesinde ve bir hayran kitlesi oluşturmasında ne kadar etkili olduğunu sorduk. Çok etkili oldu tabii. İnsanlar müzik dinleyebiliyor, müziği keşfedebiliyor artık. Hızla değişen bir dünya bu. 10 yıl öncesinden çok farklı. Hatta 5 yıl öncesinden, 3-2 yıl öncesinden bile çok farklı. Bana öyle geliyor ki insanlar artık daha fazla müzik dinleyebiliyor. Bir müzik parçasını beğenip beğenmediklerine çok daha çabuk karar verebiliyorlar. Dolayısıyla çıkıp bir CD satın almadan önce eskisine kıyasla çok daha fazla müzik dinlenebiliyor artık. Peki siz internet aracılığıyla müziğinizi duyurma olanağı sayesinde daha büyük bir dinleyici kitlesine ulaşabildiğinizi düşünüyor musunuz? Evet kesinlikle öyle oldu. Bir de şu var. Özellikle ilk albümümüz sınırlı sayıda basılmıştı. Birçok kişi alamadı. Ve bu geçen Ocak ayında oluyor. Ama tabii o albümdeki parçalarımızı internetten dinleyebiliyor, indirebiliyorsunuz. Bence bu sağlıklı bir şey. İnsanların müziği paylaşması sağlıklı bir şey. İnternet sitenizde çeşitli yollarla ve müziğinizi dinleyen hayranlarınız sayesinde sizi seven bir kitle oluşturdunuz. Hayranlarınız ne kadar önem taşıyor? Son derece önemli. Vakit buldukça internet sitemizdeki foruma göz atıyorum. Orada bir grup insan var ve bunların sayıları giderek artıyor. Yaptığımız müziği inanılmaz bir hevesle izliyorlar. Her müzik parçasını tüm ayrıntılarına dek analiz ediyorlar. Bizi izlemek için ülkenin her yerine geliyorlar. Tabii ki hayranlarımız en önemli unsur. Bizim için müziğimiz önemli elbet. Müziğimiz mutlu etmeli bizi. Ama bu işi yapmaya devam edebilmek için belli bir başarı da kazanmak gerek. İşte başarılı olmanın anahtarı da hayran kitlesinde yatıyor. Albümleri satın alan, konserlere gelenler onlar. Editors grubunun baş solisti Tom Smith, başından beri kendilerini izleyen, destekleyen hayranlarına ne ölçüde hesap vermek zorunda hissettikleri sorusuna da elbette ki onları düş kırıklığına uğratmamak için belli bir baskı var üzerimde diyor. grubu Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tura çıkıyor yakınlardı Yılın sonlarına doğru da İngiltere'de iddialı bir tura hazırlanıyorlar Kitchenware plakçılık İngiltere'nin kuzeyinde üstlenmiş saygın bir müzik prodüksiyon şirketi müzik piyasasında belli bir başarıyı yakalamış bir şirket ama şimdi sözünü edeceğimiz Amerikan Saddle Creek grubunun eline su dökemez müthiş bağımsız ve son derece başarılı müzik çalışmalarında 10 yılını tamamladı ve kutladı Saddle Creek şirketi The Faint ve Bright Eyes gibi grupların müziklerini yayınlayan bir şirket bu. Bright Eyes aslında tek kişilik bir oluşum. Kolaya kaçanların yeni Bob Dylan diye nitelendikleri Conor Oberst'ten başkası değil Bright Eyes. Gelin 12 yıl öncesine dönelim. Yıl 1993. Nebraska eyaletine bağlı Omaha kentinde bir grup çocukluk arkadaşı o zaman 13 yaşında olan Conor Oberst'in doldurmuş olduğu kasetin 100 kopyasını yayınlıyorlar. 2 yıl sonra ise Saddle Creek plakçılık kuruluyor. Şimdi yedek yalnızca 12 grup Saddle Creek şirketinden CD çıkardı ama bu kadarı bile Saddle Creek'in Amerika Birleşik Devletleri'nde hakkında en çok konuşulan ve saygı uyandıran bağımsız bir rock kuruluşu olması için yeterli oldu. Bright Eyes geçen yılın Kasım'ında düşünülemeyecek bir şeyi başardı ve Amerikan single sıralamasında birbirinden çok farklı iki parçayla en tepedeki iki yere yerleşti. Birincisi Louie'di. We have to walk I keep waving at the taxis They keep turning their lights off But Julie knows a party At some actors' west side loft Supplies are endless in the evening By the morning they'll be gone is lonely, I can be my friend 1997'de Puff Daddy'nin sağladığı başarıdan bu yana kimsenin yapamadığını yaparak aynı zaman diliminde iki ayrı parçayla liste başı olan Bright Eyes'ın listedeki diğer parçası da Take It Easy'ydi. First with your hands, then with your mouth, a downpour sweat Damn cotton clouds, I was a fool, you were my friend, we made it happen, you took off your clothes, left on the light, you stood there so brave, you used to be shy, each feature improved, each movement refined, and eyes like a showroom, now was spreading, Saddle Creek geçen Ocak ayında Bright Eyes'ın iki yeni albümünü birden piyasaya çıkardı. I'm Wide Awake, It's Morning ve Digital Ash in a Digital Urn. Her iki albüm de aynı gün yayınlandı ve Saddle Creek şirketi için her şey birden değişti. Basında çıkan övgüler ve eleştirmenlerin büyük beğenisiyle I'm Wide Awake, It's Morning albümü Billboard listesinde 10. sıraya yerleşirken Digital Ash in a Digital Urn 15. sıraya girdi. Birkaç hafta sonra da her ikisi de'nin satışları 100 binlik eşiği atladı. Saddle Creek şirketinde perakende, dağıtım, üretim işleriyle sanatçı ilişkilerinden sorumlu Matt McGann, böyle bir atılımı nasıl başardıkları, arkadaş odasında kaset kopyalamaktan altın plak aşamasına nasıl ulaşabildikleri sorusuna şu yanıtı veriyor. There was a conscious decision around 2001 where the three bands Curse and the Faint 2001 yılında bilinçli olarak bir you know, karar alındı. Cursey, Bright Eyes yeah, ve The Faint grupları bilinçli bir kararla ''Biz bu şirkette kalacağız, bu şirketin ortaya çıkmasına biz yardımcı olduk, büyümesine de biz yardım etmek istiyoruz.'' dediler. Yani daha büyük müzik prodüksiyon şirketlerine geçecekleri yerde Saddle Creek'le kalıp şirketi güçlendirmeyi kararlaştırdılar. Ve gerçekten de sonuç verdi bu karar. Hatta bu planı yaptığımız zaman elde etmeyi umduğumuz başarının çok daha fazlasını elde ettik. Müziğin çok daha geniş kitlelere yayılmasında ulaşmasında internetteki sohbet odalarında Dinledikleri parçaları tartışan, görüş alışverişinde bulunan dinleyici, izleyici kitlelerinde büyük rolü var kuşkusuz. Peki Bright Eyes'da internete mi borçlu acaba başarısını? Yine Matt McKinnon. Bence kesinlikle rolü oldu internetin. İnternet genel anlamda bağımsız müziğe gerçekten yardımcı oldu kanımca. İnsanlar bir yerde bulup sevdikleri parçaları başkalarıyla paylaşıyor, sonra o insanlar da aynı parçayı dinler oluyor. Böylece grupların etkisi giderek yayılıyor. Yayınladığımız her albümden iki parçayı internetten indirilebilecek şekilde sunduk hep müzikseverlere. Bu da yaptığımız müziğin bazılarını insanlarla parasız paylaşmak istediğimizi gösteriyor. Hani öyle bir dinlesinler tanısınlar diye. Bence bunun da çok yararı oldu. Bright Eyes başarısının borçlu olduğu hayran kitlesini sıfırdan yaratmış. Arabasına attığı bir davul seti, bir akordiyon ve bir gitarla ülkeyi kent kent kasaba kasaba gezerek insanların evlerinde, bodrum katlarında, kahvehanelerde çalmış. Nerede dinleyici bulduysa bir başka değişle ve bu düzeni sonraki 8 yıl boyunca da sürdürmüş. Peki acaba artık müzik dünyasında güçler dengesi, büyük dörtlü diye anılan Sony, Universal, EMI ve Warner şirketlerinden küçük çaplı, bağımsız şirketlere doğru bir kayış içinde mi? Bağımsızlar artık müzik piyasasında bileklerinin gücünü göstermeye başlayabildiler mi? Yine Matt McKinn. I think the independents are finding the best bands whether they're selling the most Bence bağımsız şirketler en iyi grupları bulup çıkarıyor. Çok fazla satış yapıyorlar mı bilmiyorum. Ama kanınca bağımsızlar en iyi müzik yeteneklerini buluyorlar, bulmaya da devam edecekler. Zira müziğe önem veriyor, müziği seviyorlar. Amerika'daki bağımsız Saddle Creek müzik prodüksiyon şirketinden... Matt Mackin. Gelecek haftaki bölümde ise dijital teknolojinin müzik endüstrisinde yarattığı devrimin etkilerini tartışmaya devam edeceğiz. I've been dead for years, but the idea just lives on. In our wheels that roll around, as we move over the ground. And all day, it seems, we've been in between a past and future town. We are nowhere and it's now in like 10 minutes